de yani hükmün Allah'a ait oluşu meselesinin veyahut da itaatin Allah ve Resulüne yapılacağı meselesinin normal İslam'da ihtilaf edilebilecek meselelerden olmadığını, bu meselenin iman ve küfür meselesi olduğunu herkesin böyle itikad edip böyle amel etmek zorunda olduğunu anlatır. Yani bir insan Allah ve Resulüne itaatte birlenezse veya bir insan veya bir insan hakimiyet yetişini Allah ve Rasulüne vermezse eğer, bu insan Müslüman olamaz. Her ne kadar bu, bu insan Müslüman olduğunu iddia etse de, Allah Azze ve Celle bunların imanının zandan ibaret olduğunu söylüyor. Sen sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri görmedin mi? Onlar tabutu inkar etmekle emrolundukları halde, bu muhakeme olmak istiyorlar diyor Allah. Allah diyordu ki, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Çekiştiğiniz meselelerde hakem olarak Allah ve Rasulünü seçin. Çekiştiğiniz meseleleri Allah ve Rasulüne götürün. Bu hafta ezberlediğimiz ayetler de geçen hafta anlattığımızın aynısıdır. Hz. Yusuf kendi hapisteyken içerideki arkadaşlarına sesleniyor. Diyor ki, Ya sahibeyi sicni, e erzâbun -um muteferrikûne hayrun emillâhul vâhidul kahhâd. Ey hapis arkadaşlarım, tek olan, bir olan Allah mı daha hayırlıdır? Yoksa farklı farklı Rabler mi daha hayırlıdır? Diyor Hz. Yusuf. Bunu da kendisine rüya tevhiri sormaya gelen iki tane arkadaşına söylüyor. Fırsatı bulmuşken bunlara davet yapıyor, tebliğ yapıyor Hz. Yusuf. Ey hapis arkadaşlarım diyor. Tabi buradaki soru aslında cevap aynı zamanda. Kastettiği şudur. Şüphesiz ki bir olan, vahid olan, kahhar olan Allah farklı farklı olan Rablerden daha hayırlıdır. Peki farklı farklı Rablerden kastı nedir Hz. Yusuf'un? Bir süre sonraki yani bir ayet sonraki ayette Hz. Yusuf anlatıyor. Sizin Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz diyor, sizin ve babanızın isimlendirdiklerinden başka bir şey değildir. Allah böyle ilahlar belirlememiştir. Allah böyle rafler belirlememiştir. Siz kendi kafanızdan bir takım ibadet edilecek merciler, şahıslar, mezarlar belirlemişsiniz Siz bunlara ibadet ediyorsunuz. Yoksa Allah azze ve celle bu ibadeti kabul etmiyor. Ve bu ibadetiniz nedir? Siz onlara hangi yönde ibaret ediyorsunuz? Hüküm sadece ve sadece Allah'ıdır. Yani şunu demek istiyor Hazreti Yusuf. Ey hafif arkadaşlarım! Allah'tan başkasına vererekten, Allah'tan başka hakimler kabul ederekten Allah'ın dışında Rabler edinmeyiniz. Bu Rabler sizin için hayırlı olan Rabler değildir. Tek hayırlı olan Rab, tek olan mülkünde, hakimiyetinde, rübübiyetinde, uluhiyetinde tek olan Allah, bunların hepsinden daha hayırlıdır diyor Hazreti Yusuf. Ve o Allah diyor, ...kendinden başkasına ibadet etmenizi yasaklamıştır. Bu da bize neyi gösteriyor? Hüküm ve ibadet arasında ciddi manada bir bağlantının olduğunu gösteriyor. Hüküm meselesi, ibadete dahil olan bir meseledir. Hükmü ve hakimiyeti Allah Azze ve Celle'ye veren insan, Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmiştir. Hüküm ve hakimiyet yetkisini herhangi bir şekilde Allah ve Resulü'nden başkasına veren insanda... ...Allah Azze ve Celle'nin dışında bir takım ilahlara ibadet edilmiştir... Ve Allah'ın dışında mütehabdif, farklı farklı Rabler edilmiştir demektir. Daha sonra Hz. Yusuf diyor ki, işte dost doğru olan din budur. Yani hakimiyetin Allah'a verilmesi. Ve Allah'ın dışında hiç kimseye ibadet etmemek, işte dost doğru olan din budur. Fakat insanların bir çoğu bunu bilmezler diyor. Hani şimdi biz mesela diyelim, hüküm ve hakimiyet yetiştirdiğini anlattığımız zaman, insanların bir çoğu bunu anlamıyor. Veya insanların bir çoğu buna tepki gösteriyorlar. Bu bazen bizi üzüntüye düşürüyor, bazen de bazılarımızın nefislerinde şüpheye sebep oluyor. Yani sanki biz katalıymışız gibi aslında böyle değildir. Ben de ki, Yusuf Aleyhisselam'ın dediğini hissediyorum. Siz itikadınızın üzerine sebat edin, dost doğru olan din budur. Fakat insanların birçoğu bunu bilmezler. Kocaların birçoğu bunu bilmezler. Biliyorum diyenlerin birçoğu bunu bilmezler. Bu Hazreti Yusuf'un döneminde bir tek Hazreti Yusuf'un bildiği bir şey değil. Yani düşünün belki binlerce yüz binlerce insanın yaşadığı yerde bu gerçeği sadece Yusuf YouTube biliyor. Yusuf'tan başka hiç kimse bunu bilmiyor. Kalan insanlar nedirler? Hazreti Yusuf'un yaşadığı bölgeyi söylüyorum. Hazreti Yakup ve çocuklarını istisna ederekten tabii. Kalan insanlar, o bölgede yaşayan insanlar hakimiyet ve hüküm yetkisinin Allah'a ait olduğunu bilmiyorlardı. Fakat bu Hazreti Yusuf'u hiçbir şekilde şüpheye düşürmemişti. Veya bu Hazreti Yusuf'u hiçbir şekilde bir komplekse düşürmemişti. Hz. Yusuf tek de olsa, hapiste de olsa, mustazat da olsa, hiç gücü olmasa da, meliğin hapishanesinde dahi olsa da, meliğe aslında kafa kaldırırcasına ne diyor arkadaşlarına? Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Ve doğru doğru olan din budur. Fakat insanların çoğunu yapamazlar. İnsanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Bugün bizim günümüzde de böyledir. Yani dün Yusuf'un gününde neydi ise, bugün bizim günümüzde de böyledir. Hüküm yine Allah'ındır. Hüküm Adem'den beri, insan yaratıldığından beri hüküm Allah'a aittir. Çünkü insan sadece Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştır. Öyle değil mi? Hükmü Allah'a vermek de bir ibadet de eğer, bu insan olduğunun yaratıldığı günden beri böyledir. Hükmü Allah'a vermek bir ibadettir. Ve bunu Allah'tan başkasına vermek şirktir. Fakat Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günden, dost doğru olan bu menheci insanların birçoğu bilmezdi. Bakın peygamberlerin hayatına, Peygamberlere tabi olan insanlar azınlık mıdır, çoğunluk mudur? Her zaman peygamberlere tabi olan insanlar azınlıktır. Düşünün Mekke'de Peygamber ve Vesselam'ın halini düşünün. Bir avuç insanla beraber koskoca bir dünyaya kafa tutuyor Peygamberimiz. Düşünün mesela Hazreti Nuh'un halini düşünün. Belki bir, bir tefsile göre 950 sene normal bir tefsile göre normal insanlar gibi o da yaşamıştır. Düşünün mesela 900-950 sene insanları davet etmiştir. Yanında 10-12 kişi gibi çok basit bir sayı vardır. Hazreti İbrahim'i düşünün mesela büyük bir imparatorlukta çok az sayıda bir insan Hazreti İbrahim ile beraber kalmıştır. Hazreti Musa'yı düşünün başlangıçta çoğunluk ona tabi olsa da çok kısa bir süre sonra insanların birçoğu dönmüştür tekrardan dinlerinden. beni İsrail'den azınlık olan bir grup hatta Hazreti Musa daha dağa çıkmadan beni İsrail kafir oldu tekrardan. Harun ve Harun'un etrafındaki azınlık dışında hepsi bir buzağı yapıp buzağıya takmaya başlarlar. Bu tarihten beri böyledir. İnsanların birçoğu bilmezler. Bu bizim zamanımızda da böyledir. İnsanların birçoğu gene hükmün Allah'a ait olduğunu bilmiyorlar. Yine sadece Allah'a ibadet edilmesi gerektiğini bilmiyorlar. Bugün eğer insanlar hükmün Allah'a ait olduğunu bilselerdi veya bilmek tek yetmiyor bunu Allah'ın istediği şekilde benimseselerdi 70 milyonluk bir toplumun 42 2 milyonu Hakimiyeti Allah'tan başkasına oy vererek vermezdi. Veya 70 milyonluk bir toplumun 42 milyonu sadece böyle demiyoruz yani. O kalanlar da seçmen olmalarından dolayı oy vermiyorlar. Yoksa e, hakimiyeti Allah'a verdiklerinden dolayı değil yani. Kalanların yine 25 milyonu, 26-27 milyonu kimi seçmen olmadığından, kimi komünist olduğundan, kimi başka bir sebepten dolayı bu işi yapmıyor. Yoksa bakarsanız hükmü Allah'tan, Allah'ın dışında kendi nefsine idrafe eden insanları, Yine seviyor bu insanlar. Yine bu insanlara oy veriyor. Yine bu insanların şak, şak çığlığını yapıyorlar. Ondan dolayı bu nedir? Bu tarihi bir gerçektir. Allah'ın sünnetidir. Hiçbir zamanda bu değişmez. İnsanların bir çoğu bu noktada nedir de? Şirk içerisinde ederler. İnsanların bir çoğu bu gerçeği idrak edemezler ve bu gerçeği ne yapamazlar? Akıl edemezler. Ondan dolayı diyoruz ki kendi da. Az oluşumuz veya ya azınlık insanın bu itikadı benimsemesi bunun doğru olmadığına delil olmaz hiçbir bir zaman veya ya nefsimize bir aşağılığa veya ya bir şüphe düşmemize hiçbir şekilde gerek yoktur. Ama size Hz. Yusuf'un dilinden bu gerçeği insanların bir çoğu yapmazlar, insanların bir çoğu bilmezler diyor. Bir sonraki ayette ise Allah Azze ve Celle olayın hükümlü açıklıyor. Diyor ki: "Vəla yüşrikü fi Allah Kendi hiç... Hiç kimseyi ortak koşmaz diyor. Yani Allah tek başına hüküm vericidir. Allah'ın yanında bu konuda bir ortak olamaz diyor Allah Azze ve Celle. Eğer o zaman bu ayetten ne anlarız biz? Eğer birileri Allah Azze ve Celle ile beraber hüküm koymaya kalkarlarsa, kanun yapmaya kalkarlarsa veya hüküm yetkisinin kendilerine ait olduğunu veya yatamanın, yatama demek hükmetmek demektir, kanun yapmak demektir. Yatamanın meclislerine ait olduğunu söylerlerse bu insanlar kendilerini Allah'ın dışında ortaklar belirlemiş demektir. Çünkü Allah Azze ve Celle açık bir şekilde hükümde kendini ortak kabul etmeyeceğini söylüyor. Hüküm noktasında Allah'la kendini denk gören insan kendini Allah'a ortak sayın etmiş demektir. Aynı şekilde bunu benimseyen, bunu tekbir etmeyen, buna destek veren, buna şakşakçılık yapan, bunu dost hisseden insanlar da bunlar da Allah Azze ve Celle hüküm noktasında Şirk koşmuş, müşrikler demektir. Ayetin zaten lafzı nedir? Ayetin lafzı gayet manada açıktır. O zaman üç toparlayacak olursak ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle hükmün sadece kendisine ait olduğunu belirlemiştir. Hükmün Allah'a verilmesi meselesinin ibadet olduğunu, bu meselenin iman ve küfür olduğunu, bu meselede Allah kendine hiçbir ortak kabul etmeyeceğini söylemiştir. Ve sadece hükmü Allah'a vermekle mesele bitmiyor. Aynı şekilde hüküm beraberinde neyi ister? İtaati ister demiştik. Öyle değil mi? Hükmün Allah ve Resulüne ait olduğunu bilmek gibi aynı şekilde Allah ve Resul'ün hükümlerine boyun eğip onlara itaat etmek de nedir? İmanın gereğidir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi o zaman Hadislerimizi okuyalım. Şimdi Abdülizimize geçmeden önce bize Muhammed'den bir bize şu 32 abi bir aşk var. Dördü bir birden birinde bulunursa kas menah olur. Bir tane bunu yapıyoruz. O da bir hafı bu güzel değil. Bu özelliklere baktığımızda bu özelliklerin Nafab-ı Müslümanlar arasında göreceği anlayabiliyoruz. Mesela bir konusunda yalan söyler. Bunu söylemiştik. Üç yerde yalan söyleniyor diye. Açıklamıştık. Ondan sonra söz vermesinde durmaz. Kendine gönlünde hikayetlik eder. Tartıştığında hafızlık eder. Bunlara baktığımızda e, normal bunlar bir Müslümanlar bununla görecek özellikler. <Gülüyor> e, burada Kast kastın, yani, e, kast kastın, e, tam münasip kalsın yani eee tam münasip kalsın eee tam münasip olmalı dedim. özelliklerin hangi münasip? Tam münasip. Hem kat münasip diyorsun hem tam münasip olmalı derken nasıl olacak şimdi? Kur'an'la anlatılan münasıp özelliği benzemedi. Kur'an'la anlatılan münasıplık itikadi bir vasıftır. Halbuki ise e, ameli bir İtikali miyfaklık insanı kükre götürür ve cehennemin en altı gibi nâzit götürür. Hmm. Ameli miyfaklıkta hadiste anlatıldığı gibi kişiyi kükre satmaz, fasık e, olarak kalır. Hadiste böyle bir şey anlatılıyor mu? Yani böyle bir şey anlatılmıyor da Ben, ben de sen şunu anlatmak istiyorsun. Sen diyorsun ki, şimdi normale dört tane özellik var bu kimde bulunursa diyor Peygamberimiz yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek, düşmanlık yaptığında aşırıya gitmek. Bu dört özellik kimde bulunursa bu has münafıktır diyor Peygamberimiz. Bir tane özellik bulunursa da onu bırakıncaya kadar onda münafıklıktan bir özellik vardır diyorsun. Sizden demek istiyorsun ki has münafık, biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman has münafıkın kafir olduğu, cehennemde ebedi kalacağı, ateşin en alt tabakasında bulunacağını görüyoruz. Ebu e bu hadiste gelen özellikleri aynı zamanda bir Müslümana görmek mümkündür. Öyle değil mi? Mesela yalan söylemesi veyahut da demiş ki Hz. Yüthuf'un kardeşlerini düşünün. Hem yalan söylediler, hem emanete hıyanet ettiler, hem sözlerinde durmadılar, öyle değil mi? Yalan emanete hıyanet ettiler, Yusuf'a sahip çıkmadılar. Sözlerinde durmadılar, Yusuf'u sahip getirmediler, dediler ki biz ona bakacağız. Yalan söylediler, kurt onu yeriz öyle değil mi? Buna rağmen Kur'an onlara yapmadı, yapmadık? Kur'an onlara münafık damgasını vurmadı. Aynı zamanda Kur'an onlara kafir de demedi Veya Kur'an onlara ateşte ebedi kalacak da demedi. O zaman bu hadise ne Doğru bir şekilde anlamak lazım. Ne dedik? Nifak iki türlüdür. Bir ameli nifak vardır, bir de itikadi nifak vardır. İtikadi nifak nedir? Kişinin iç dünyasında kafir olup dışarıdan Müslümanmış gibi görünmesidir. Öyle değil mi? A işte bu nifak adamı ebedi cehennemde tutar. Bu adamı cehennemden alt tabakasına götürür. Bir de adam gerçekten içinde mü'mindir, dışında da mü'mindir. Fakat günahçarlığından veya nefsine yenik düştüğünden dolayı Bazen bazı günahları işleyebilir. Yalan söylemek gibi, işte sözünde durmamak gibi, emanete kıyamet etmek gibi, işte bu adam dedik nedir? Dedi ki işte bu adam ameli nifaktır bunu yaptı. Dinden çıkarmak, fakat çok ciddi bir tehlike üzerindedir. Öyle değil mi? Çünkü Peygamberimizin nifak demiş olduğu bir ameli işlediğinden dolayı ciddi bir tehlike üzerindedir dedik. Bunu demek istedim beraber değil mi? Tamam şimdi iman bölümünde kaldığımız hadis'ten devam edelim. 33. hadis. Oku. Ebu Eyl'e radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini iddia ederse kendisinin yetmiş günahları günahı bağışlanır. <gülüyor> şimdi kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Diyor hadiste. Kadir gecesini ihya etse, Kadir gecesini ihya etmek ne demektir? O geceyi ibadetle, dikirle, dikirle, tefekkürle, Kur'an okumayla geçirirse o adamın nedir? Geçmiş günahları onu affolur. Öyle bir bu Kadir gecesi nedir? Yani önce bir bunu bilelim. Ondan sonra Kadir gecesiyle ilgili hükümlere geçeriz. Kadir gecesi normalde Allah Azze ve Celle'nin kendisinde Kur'an-ı Kerim'i indirdiği gecedir. Bu gece Ramazan ayının içerisinde olan bir gecedir. Allah Azze ve Celle bunun gününü, vaktini belirlememiştir. Öyle değil mi? Sebebi nedir? Ta müminler bu gecede daha güzel amel edebilsinler diye Allah Azze ve Celle bunun vaktini belirtmemiştir. Kadir Gecesi Ramazan'ın hangi günüdür? Bu konuda alimler 40 tane görüş vermişler. Kadir Gecesi'nin hangi <gülüyor> gün olduğuna dair 40'a yakın görüş verilmişler. Fakat bunlar nedir? Bunların çoğu dayanaksız görüşlerdir. Asıl olan görüş şudur. Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 gecesinde bulunan ve özellikle de tekli gecelerde aranması gereken bir gecedir. Hani bazı hadislerde ayın yirmi olduğu, bazı hadislerde Peygamberimizin Ramazan'ın yirmi birinde denk geldiği rivayet ediliyor. Bunlar da neyi gösterir? Kadir gecesinin son on günde sürekli intikal ettiğini gösterir. Yani her sene ayrı bir gelir Son on gecededir fakat, bir sene 21'indedir, bir sene 24'ündedir, bir sene 27'sindedir, bir sene 29'undadır. Ta ki Müslümanlar bu son gününe yapsınlar, bu son 10 günden gerektiği şekilde bereketlensinler diyedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu son günde ne yapardı? Ayşe annemiz diyor ki, hiçbir günde yorulmadığı kadar kendini bu günlerde yorardı. Ne yapardı Resulullah bu son 10 günde? Yine Ayşe annemiz diyor ki, <gülüyor> Peygamberimiz geceleri uyumazdı. Geceleri ayakta kalırdı, aynı şekilde elini de Kadınlardan da ne yapardı? Kadınlardan da uzaklaşırdı. Son 10 gece sürekli Rabbine ibadet ederdi. Peygamberimiz mesela bu son on gece en çok ne duası yapardı? Allahümme inneke affûl tuhibbul asfâ fâfûenna Allah'ım sen çokça affedensin ve affetmeyi de seversin. Sen bizleri affet diyordu. Neden? Çünkü kadir gecesine insanın duası denk gelirse Allah Azze, kabul, Allah Azze ve Celle'nin kabul edeceği nedir? Kabul edeceği umulan şeylerdendir. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Sahabesi genelde bu sonun geceleri itikafa giriyorlardı. Yani bütün dünyayla insanlar ilişkisini kestiği, mescitten çok büyük bir ihtiyaç olmadığı, halde çok zorlu bir ihtiyaç olmadığı halde, kişinin çıkamadığı şeye ne diyoruz? İtikaf diyoruz. Bu sonun günde itikafa girenlerdi geceleri gündüzü bu sonun günü ibadetle geçirmeye çalışırlardı. Aslında bu adet veya bu sünnet Araplarda hala devam ediyor. Yani çok normal bir şeymiş gibi devam ediyor. Ramazan'ın son 10 gününde insanların belki %60'ı falan itikafa giriyorlar ve son 10 günü bu şekilde geçiriyorlar. Ama maalesef nedendir veya bilinmez, bizim buralarda bu sünnet ölmüş. Yani bu sünneti pek ihya çok nadir, o da bilinçli Müslümanların içerisinde var bu. Çok nadir olmakla beraber bu sünnet ne olmuştur? Bu sünnet kalmıştır. İşte bu gecede, yani Allah azze ve cehennem inna enzemneu fi biz o Kur'an'ı Kadir Gecesinde dedik. Sen o Kadir Gecesi'nin ne, ol ne olduğunu nereden bileceksin ey Muhammed diyor Allah Azze ve Celle. O kadar büyük bir gecedir ki, o kadar değerli bir gecedir ki, o kadar onun içerisinde güzel şeyler gerçekleşir ki, sen onu bilemezsin diyor Allah Azze ve Celle. İdrak edebileceğin bir şey değildir diyor Allah Azze ve Celle. Sebebi nedir? Kadir Gecesi bin aydan nedir? Kadir Hı. Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesinde yapılmış olan bir ibadet bin ay yapılmış olan ibadet gibidir. Yani bin ay insan ibadet etmiş, Hak Kadir gecesine denk gelmiş, insan bu şekilde ibadet etmiş. Ve bu gecede melekler rahmetle, bereketle, sekineyle beraber insanların üzerine ne yaparlar? Güneş doğana kadar insanların üzerine inerler. Rabbim inşallah bizde Kadir gecesini idrak edenlerden eylesin. İşte Peygamberimiz diyor, kim bu gecede inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek eğer ihya ederse Kadir gecesini onun geçmiş günahları olur? Onun geçmiş günahları affolunur diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam. Yalnız burada bazıları demişlerdir ki geçmiş günahların af olunması için bu küçük günahlar için geçerlidir demişler. Büyük günahların af olunabilmesi için tövbe lazımdır. Özel tövbe lazımdır. Yani adamın kendi günahlarından tövbe etmesi lazımdır ki adamın büyük günahları affolunsun. Büyük günah nedir peki? Yani büyük günah nedir? Küçük günah nedir? Kim tanımlayacak bize? Büyük günah yapıldığı zaman kendisine hak uygulanan veyahut da Allah Azze ve Celle'nin lanet ettiği veyahut da Allah Azze Celle'nin kızdığını belirttiği veyahut da yapanı cehenneme koyacağını belirttiği ameller büyük günahlardır. Küçük günahlar nedir? Yapıldığı zaman insana hak uygulanmayan veyahut da yapıldığı zaman Allah da ve lanet etmediği, cehennem vaat etmediği günahlar da nedir? Bunlar da küçük günahlardır. Bundan dolayı bazı alimler demişler ki büyük günahın abd olunabilmesi için özel tövbe lazımdır. Yani biri içki içmişse, biri zina yapmışsa, biri haram yemişse, yetim malına gitmişse, insanların hakkını gasp etmişse, hırsızlık yapmışsa, yalan söylemişse, birine iftirada bulunmuşsa ve benzeri Büyük günahları işlemişse, anneler babasına karşı kötülükte bulunmuşsa, bu adamın günahlarını bir amet temizler. Bu adamın günahını ne temizler? Bu adam günahına orada ne edecek? Tövbe edecek. Yani kendi günahına özel olarak tövbe edecek ki ne olsun Allah Azze ve o günahı affetsin. Yalnız tabi kadır gecesinde büyük ihtimalle kişi bütün günahları için Allah'tan af dileyeceğinden dolayı eğer gerçekten kadır gecesine denk gelmişse yine böyle bir sorunlu olmaz, yine bir böyle bir sorun kalmaz. Ve Kadir Gecesi'ne en çok yapılan dualardan bir tanesi de nedir? Dediğimiz gibi Ayşe annemizin peygamberimizden rivayet etmiş olduğu Allah'ın sen affedensin, affetmeyi destemensin, bizim günahlarımızı ne yap? Bizim günahlarımızı affeyle diye peygamberimiz en çok bu duayı yapmış. Yalnız arkadaşlar bakın bu hadis ise çok önemli bir nokta var. O da ney? Kim Kadir Gecesi'ni ihya ederse o adam geçmiş günahları bağışlanır demiyor. Allah'a da söylüyor iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek amel yaparsa o adamın nedir? O adamın ameli o zaman. Geçmiş günahlarını ortadan kaldırır. Demek ki bütün ameller kuru kuru amelin insana bir faydası yoktur. Amelin amel olabilmesi için, insana fayda verebilmesi için ne lazımdır? İhlas lazımdır. Öyle değil mi? İman nedir? İman ihlasın ta kendisidir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor ayet-i kerimede? وَنَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُزُ اللّٰهَ onlar sadece dini Allah'a halis kılarak, yani hiyar yapmadan, şirk koşmadan sadece Allah için amel yaparaktan dini Allah'a hak kılmayla, ibadet etmekle emrolmuşlardı diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Ve aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim bir amel yaparsa ve bu amelinde Allah'a şirk koşarsa, yani başkası için bu ameli yaparsa veya ecrini Allah'tan başkasından beklerse Allah kıyamet gününde ne diyecek? Git ben sana, sana ve senin şirkine benim neyim yoktur? Benim ihtiyacım yoktur diyecek Allah Azze ve Celle. Git kimin için yapmışsansa bu ameli o sana bunun karşılığını versin diyecek Allah Azze ve Celle. Başka bir rivayette Allah Azze ve Celle nida edecek. Ben şirkten ve şirk koşulan amellerden neyim? ihtiyacım yoktur benim bu amelere diyecek. Ve insanları bu şekilde Allah Azze ve Celle kendi huzurundan tarb edecek ve kovacaktır. Niye? Çünkü amellerde ihlas dolayı. Mesela bakın. Bizim için daha önce de anlatmıştım bunu, olmayanlar tekrar dinlesinler diye söylüyorum. Bizim için der ki dünyada en çok böyle amel yönünde göze batan insanlar şehitlerdir, öyle değil mi? Alimlerdir, bir de zenginlerdir. Şehit canını verir, alim ilmini verir, zengin malını verir. Bunlar da en zor verilebilen şeylerdir, öyle değil mi? Buna rağmen kıyamet gününde cehennemin ilk kendisiyle yapılacağını insanlar da bunlardır. Peygamberimiz hadis-i şerifte ne diyor demiştik? Kıyamet gününde cehennem alimlerle, şehitlerle bir de zenginlerle yapılacak. Nasıl olacak? Allah şehidi çağıracak. Ne için öldürdün diyelim? Senin kelimen yücelsin diye yarattı. Yalan söyledin diyecek. Sen insanlar sana kahraman desinler. Güzel savaşıyor desinler diye gitsin savaştın. Öldün ve insanlar da dediler diyecek Allah Azze ve Celle. Onu öyle kovacak. Alimi çağıracak. Allah muhafaza. Sen niye okudun bu ilmi diyecek? Ben diyecek okudum ki öğreneyim ve insanlara faydalı olayım diye. Yalan söyledin diyecek Allah. Sen bunu öğrendiğin ki sana alim desinler diye bunu öğrendin. Ve dediler de diyor onu da kendi huzurundan kovacak. Zenginler aynısını yapacak. Sen dediler diye verdin diyecek Allah'ın sebecesi. Bakın mesela tekrar düşünün. Bir alimi düşünün. Bir insan nasıl alim oluyor? Yıllarca gecesini gündüzünü veriyor. <gülüyor> Okuyor, ezberliyor, kafa yoruyor mal harcıyor, birçok şeyden kadından felaket ediyor, evlilikten felaket ediyor, alim olabilmek için bu kadar adam çaba sarf etmiş, bir kalemde bunun üstüne ne yapıyor? siliyor. Şeyi düşünün, hayatta mesela insan için en değerli olan şey nedir? Candır. Candan daha değerli bir şey var mıdır? Yoktur. Canını Allah yoluna veriyor ha. Daha adam neyin etsin Allah yoluna? Buna rağmen Allah bunun amelini ne yapıyor? Kabul etmiyor. Üzerine şöyle bir çizgi çiziyor. Sebep nedir? Çünkü amelde ihlas yoktur. Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için veya Allah için yapılmamıştır bu amel. Ne için yapılmıştır? Desinler diye yapılmıştır. Veya makam ve mevki elde edebilmek için yapılmıştır. Allah Azze ve Celle bunların amelini ne yapacaktır? Bu insanların yüzüne vuracaktır. Aynı şekilde kıldığımız namazlar da böyledir. Tuttuğumuz oruçlar da böyledir. Verdiğimiz sadakalar da böyledir. Eğer bunlarda Allah'ın özatı gözetilirse ve sadece Allah için yapılırsa, bu ameldir insana fayda verecek olan amel kıyamet gününde. Yoksa istediği kadar bir adam olarak haversin, istediği kadar namaz olsun, istediği kadar güzel ibadet etsin eğer desinler ise veya görsünler ise Allah muhafaza bu amel nedir? Bu amel adamdan kabul olmayacaktır. Ve bu mesele, bu hastalık kalbi bir hastalıktır. Riya dediğimiz hastalık, ihlasın zıddı olan hastalık, iman etmeden yapılan veya Ecri Allah'tan beklenmeden yapılan amel hastalığı bu kalpte olan bir hastalıktır. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karanlık gecede karıncanın ayak sesi gibidir diyor. O kadar gizlidir ki insanların birçok bunu fark etmezler diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Karanlık gecede karıncanın ayakının sesi gibidir. Düşünün gündüz gündüzde bile yani en hassas sesi çeken alet dahi karıncanın ayak sesini şey yapamaz. Alamaz yani çünkü karıncanın ayakının bir sesi yoktur. Aslında burada Peygamberimiz ne yapmaya çalışıyor? çok zor bir şeye teşbih yapmaya çalışıyor. Hani Allah nasıl ki kafirlerin cennete girmesini, devenin iğnenin deliğinden geçmesine benzetiyor ya, deve iğne deliğinden geçmeyene kadar kafirler cennete giremezler, diyor Allah Azze ve Celle. E, deve iğne deliğinden geçmeyeceğine göre kafirler de cennete girmeyecektir. Karıncanın ayak sesi de duyulmayacağına göre, insanın riayi tespit etmesidir. nedir? İnsanın riayi tespit etmesi oldukça zordur. Ondan dolayı selef alimlerinde ne Daha önce de demiştik. İnsanın kendi imanını sürekli kontrol etmesi insanın fıkkındandır. Yani kişinin sürekli kendi imanını kontrol etmesi lazım. Amel yaptığınız zaman ben niye amel yapıyorum demesi lazım. Gerçekten benim bu amelimde Allah Azze ve Celle'nin rızası var mıdır? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin rızası yok mudur? Kişinin bunu ne yapması lazım? İdrak etmesi lazım, kontrol etmesi lazım. Bakın bunu nasıl biliniz? Kişi ziyayla mı amel yapıyor? Yoksa Allah rızası için mi amel yapıyor? Bunun ölçüsü nedir? Eğer kişi tek kaldığı zaman Allah'a insanların yanındayken ibadet ettiği kadar ibadet ediyorsa veya daha güzel ibadet ediyorsa bu insan ne demektir? İhlaslıdır demektir. Çünkü insanların en çok ibadet etme sebebi yani riyanın en çok insan ayağını kaydettiği iki yer vardır. Bir, insanlar görsün ve desinler diye iki, ölsünler diye insanlar seni. İki, mal, makam, mevkü etmek için insanlar. Ne yapar? Riya gösterir. Şimdi insanların gözünden uzak olan amelde ne övgü vardır? Öğledim mi? Övgü olmadığı gibi aynı zamanda ne de insanların gözünden uzak olan amelde makam ve mevki edebilme gibi bir şey vardır. Ondan dolayı mümin kimsenin olmadığı zamanlarda Rabbi ile baş başa olduğu yerlerde amel etmeye ne yapar? Dikkat eder. Yoksa insanların gözünün önünde ayakların en çok kaydığı yerler sizi insanların gözünün önünde amel yapmalıdır. Bir de hatırlıyorsanız, o derste olanlar için söylüyorum. demişti ki, Peygamberimiz diyor اَقْوَفُ مَا ala عَلٰى اُمَّتِ اَشْشِرْكُ Benim ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirktir diyor. Gizli şirk nedir ya Resulallah diyorlar? Riyadır diyor Peygamberimiz. Allah'tan başkası için veya desiller diye amel yapmaktır diyor Peygamberimiz. Bir insan nasıl riyak hastalığından korkulur? Madem bu kadar zordur, madem ihlası elde etmek yani pek elde edilecek bir şey değildir. Bir insan nasıl riyadan kurtulur ve ihlası elde eder? Bakın selam alimleri demişler ki İhlas-u saatin necatul ebedi velakinnel ihlas-i azizun Bir saatlik ihlas insanın ömür ebediyen kurtulması demektir demişler. Yani bir saat insan ömründe doğru düzgün, ihlaslı olabilirse insan bütün ömrünü yapar? Bütün ömrünü garantiye alır demişler. Velakinnel el i azizun Fakat demişler ihlas nedir? İhlas çok zordur. Elde edilmesi zor olan bir şeydir. Âliler nefis teskiyesinden bahsettikleri zaman birçoğumuzun çoğumuzun olan riyadan insan nasıl kurtulur demişler. Şimdi dedik insan nasıl riyaya düşer, iki yüzlü riyaya düşer. Bir, insanlar ölsünler diye, iki makam mevki elde edeyim diye. İnsan sürekli yaptığını amelde düşüneli. Hadi diyelim bütün insanlar benim yaptığım bu ameli gördüler. Ve beni öldüler. Yani dediler ki falan çok güzel ibadet ediyor. Falan çok güzel veriyor, çok fedakardır, malının çoğunu veriyor, çok itahatkardır, her şey yapıyor. Hadi insanlar seni böyle övdüler, göklere çıkardılar. Allah hakkında bu övgü seni zerre kadar yüceltecek mi? Zerre kadar yücelmeyecek. Bilakis seni etferi tatminle düşürecek. Yani insanların sana yapmış oldukları bu övgüler kıyamet günü de senin başına bela olacak. Allah Azze ve Celle dedi ki bak sen riyakardın, sen müşriktin, küçük şey koştun bana... İnsanları ortak ettin bana yaptığın ibadetlerde. ama bak bunlar da izlenedir, şahitleridir. İnsanlar da seni öldüler. Hadi git bakalım sana karşılığını onlar versinler diye. İnsanın haberini bununla insan yüzüne vuracak. İki, makam mevki elde etme ile ilgili. Dünyadaki en büyük makamı elde eden insan. Allah kimseyi dünya makamıyla ile mu? Bütün akan nehirleri, altınları, sarayları elinde tutan firavun. Ne oldu? Allah'ın katında melhun olaraktan cehennemde ebediyen yanacak. Öyle değil mi? Eğer makamla mevkiyle insanlar Allah'ın kapında değerlendirilselerdi, Ebu Cehil'ler, Nemrutlar, Firavunlar Allah'ın katında en değerli insanlar olurlardı. Kimse Allah'ın yanında dünyada elde etmiş olduğu makamla mevkiyle bir yere gelmiyor. İnsan Allah'ın yanında, ihlası oranında yaptığı şeylerle Allah'ın yanında bir yere geliyor. Bakın mesela Peygamberimiz ne diyor? Benim ashabıma karışmayın diyor. Sizden biri bu dağı kadar altında ifade etse onların yarım avucuna yetişemez diyor. Yani onların yarısı bile olamaz. Onların verdikleri, bir avuç verdiklerinin yarısına bile ulaşamaz diyor. Niye adamın biri bir daha kadar altın ifak etmiş, öbürü şu kadar arpa ifak etmiş, niye bu bunun seviyesine ulaşamıyor? Normal dünyalık akıl düşündük mü, bu adamın daha bin sene çalışması lazım ki bunun seviyesine yetişsin. Bu yarım arpa, avuç arpa vermiş, öbürü dar kadar altın vermiş. Çünkü birinin verdiği tam ihlasla verdiğinden dolayı bir dirhem ihlasla verilen bir dirhem, katrilyonlardan daha değerlidir Allah katında. Yani belki biri bir serbest koyar Allah şeyde, e, İslam için ortaya koyar, öbürü bir tane kurma ifak eder. Kurma ifak eden Allah katında daha değerli olur. Öyle değil mi? Niye? Çünkü ihlasla yapıldığından dolayı. Ondan dolayı makam, mevki, bunlar insanı Allah katında ne yapmıyor? Bir yere getirmiyor. Dünyalık makamın bir şeyi yoktur. O zaman ne yapmak lazım? Allah'ın bana ahirette verdiği makam önemlidir demek lazım ve yapmış olduğu amellerine ihlası gözetmesi lazım. Yoksa Allah muhafaza kişinin çok çalışması, çok yorulması bir şey değildir. Allah Hristiyanlar için de ne diyordu? Amil et-i nasibe çok çalışmıştır, yorulmuştur. Fakat ne olacaktır? Fakat ateşe girecektir diyordu Allah Azze ve Celle. Sebep nedir? Ya ihlas yoktur veyahut da iman etmediği dolayı amel yaptıklarından bu amel kabul olmamıştır. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'den Hepimizi ihlasla rızıklandırmasını biliyoruz. Yani ilerisinde bir hadis sonra okuyacağımız cihad da Ramazan orucu da şey, Ramazan'da kılınan namazlar da hepsinde aynı şart geçemidir. Eğer kişi ihlasla bunu yaparsa Allah'ın vaat etmiş olduğu ecra var. Yoksa eğer kişi ihlasla bunları yapmazsa Allah tarafında kişiye bunların hiçbir değeri ve hiçbir faydası olmaz. Kim okuyacak bize ikinci abisi? Okuyoruz Ebu Hureyre Raviyyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kendi uğrunda cihada çıkan kimseyen onun cihada çıkaran ancak bana iman ve, peygamber, ve peygamberlerimi taktik etmesidir. Nail olduğu sevap ve zaniyetle evini geri dö döndüreyim yahut cennete koyayım diye garanti vermiştir. Eğer ümmetimi güçlük <gülüyor> çıkarmış ol olmasaydım sefere çıkan hiçbir e, bir hiç birlikten geri kalmazdım. Allah yolunda öldürülmeyi, sonra dirilmeyi, sonra yine öldürüp sonra tekrar öldürülmeyi ve e, ne kadar istemişimdir, uyumuştur. Şimdi bu hadisleri bize neden bahsediyor? Bu hadisleri bize cihadın faziletlerinden bahsediyor. Cihad nedir? Kim söylerik bize? Cihadın kelime manası nedir? Ee, Allah'ın ismi e, kelime manası, e, manası, yugat olarak. Ne? Cihadın kelime manası ne? Nasıl? Kişinin çaba sarf etmesi demektir. Söyledim mi? Cihadın lügat manası yani sözlükteki manası kişinin çaba sarf etmesi demektir. Şeriatta manası nedir cihadın? Keret'teki manası Allah'ın dinini dininin, hakim kılması ve onun için savaşı cihat etmesi. İlahi Kerimetullah için kişinin ne yapmasıdır? Kişinin Allah düşmanlarıyla savaşmasıdır. İlahi Kerimetullah Allah'ın kelimesi yüce olsun diye Allah'ın şeriatı yüce olsun diye kişinin Allah düşmanlarıyla ne yapmasıdır? Savaşmasıdır. Peki cihat neyle yapılır? Cihat demiştik mal ile yapılır. Cihat nefis ile yapılır. Bir de cihat neyle yapılır? Bir de cihat kişinin ile yapılır. Öyle değil mi? Cihatın kısımları nelerdir demiştik. Cihat farz hain ve farz kifaya olmak üzere iki kısmı <gülüyor> ayırır demiştik. Öyle değil mi? Hatırlayalım eski anlattıklarımızı. farz kifaya olan cihat nedir demiştik. Bazıları yaptığı zaman bazılarından günahın düşmüş olduğu cihat fazla ı kifaya olan cihatdır. farz aynı nedir? Herkesin kendi nefsiyle yapması gereken cihatdır demiştik. Öyle değil mi? Cihat ne zaman farz-ı olur demiştik peki? Cihat üç halde farz-ı olur demiştik. Öyle değil mi? Bir, bir, İmam insanları cihada çağırdığı zaman. iki düşman İslam beldesini istila ettiği zaman. Üç, iki ordu karşı karşıya geldiği zaman cihat ne olur? Cihat herkesin üzerine fazla aynı olur demiştik. Ve demiştik ki bugün dünyanın dört bir tarafında bütün Müslümanların üzerine cihat nedir? Cihat fazla aynıdır. İki ordu karşı karşıya da gelmiştir. Kafir İslam Belediyesi'ni de istila etmiştir. Allah'ın şeriatı da altına alınmıştır. Ve Müslümanlara imamlık eden alimler de insanlara ne yapmışlardır? İnsanları cihada çağırmışlardır. Herkes kendi bulunduğu bölgede, kendi şartlarına göre herkesin üzerine cihaz, farzı aynıdır. Yoksa cihazın fazla kifaya olduğu dönem ne olmamıştır? Cihazın fazla kifaya olduğu dönem kalmamıştır. Bu hadis herifte de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah azze ve celle sadece Allah'a ve Resulü tasdik ederekten, onlara iman ederekten cihada çıkan adama Allah da şu vaatlerde bulunmuştur. Ya onu aldığı zanimetle evine geri göndereceğim veya da yapacağım, yapacaksın? Veyahut onu cennete koyacağım diyor. Şimdi cihat öyle bir şeydir ki diğer amellerde olmayan bir özellik vardır cihatta. Cihat A'dan D'ye kardır. Yani mesela diyelim daveti düşünün. Davette çalışırsın, çabalarsın, yorulursun, anlatırsın. Öyle değil mi? Geceli gündüzüne katarsın. İnsanların bazısı iman eder, bazısı iman etmez. İman eden insanların içerisinde bazı sebat eder, bazı ne yapmaz sebat etmez geri döner diavalarına. Sebat edenlerin içerisinde bazıları ihlaslı olur, bazıları yâkir olur. Bak bazen ne olur anlatarsan hiç kimse dinlemez. Yapmış olduğun çalışma ne ecrini alırsın, fakat tam sonuca ne yapamazsın, tam sonuca ulaşamazsın. Mesela salakayı düşünün, insanın vermiş olduğu salakayı düşünün. İnsan bazen salak verir, işte Allah Azze kabul etmez o salakayı. Veya da yanlış yere götürür salatayı vere. Yani bir şekilde diğer amellerde bazen şerik olabiliyor. Yani insan yanlış olduğu zaman veya Allah'ın istemediği şekilde düştüğü zaman bazı amellerde sıkıntı oluyor. Fakat cihat öyle bir şeydir ki. Ölsen de kar, yaşasan da kar. Geri dönsen de kar, geri dönmesen de kar. Yaralansan da kar, sağ kalsan da kar. Allah Azze ve Celle diyor ya Kul hense rabbesune bina illa ihder füsneyn siz bizim için diyor. İki güzellikten başka bir şey mi bekliyorsunuz diyor. Ya öyle de şehit olacak. E zaten şehit olsa gaye budur. Peygamberimiz dahi bunu talep etmiştir. Veya da ne olacak? Veya da yaşatarsa Allah Azze ve Celle bize zaferi nasip edecek. Yeryüzünün nimetlerinden faydalanacak o zaman. İstediğimiz gibi Rabbimiz ne yapacağız? İbadet edilir. Her türlü insan karda hatta kuran içerisinde Kerim'de cihatla ilgili dersleri anlattığınızda demiştik ki Allah Azze ve Celle diyor ki mücahidin açlığı Mücahid'in susuzluğu, mücahid'in yorgunluğu, adım atası, yürüdüğü yollar, işte Tövbe Suresi'nde, mücahid'in kafir'i kızdırması, kafirden intikam alması, hepsi mücahid için nedir? Hepsi mücahid için ecil olarak mücahid'in defterine yazılacaktır diyor Allah. Peygamberimiz ne diyor? Mücahid'in atının yemesi, içmesi, dışkısı, hepsi onun için kıyamet günde onun için ecil olacaktır diyor. Hatta bir rivayette diyor ki, Mücahit atını bağladığınız zaman rüzgar gelip atın ipini sallıyor ya, o sallansa yine ona ecel olacaktır diyor. Kıyamet gününde de Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte böyle faziletli bir ameldir. Cihat, bundan dolayı her alükarda kârdır. Ya gidersin, savaşırsın, ganimet alırsın, köle alırsın, cariye alırsın, paraları toplarsın geri gelirsin. Aynı şekilde zafer sana olmuş olur. veya da gidersin şehit olursun, hiç kimsenin erişemediği nimetlere ne yaparsın? Hiç kimsenin erişemediği nimetlere erişirsin. Bundan dolayı peygamberimiz ne diyor? Vallahi diyor ben Allah yolunda öldürülmeyi, sonra diriltilmeyi, sonra tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar diriltilmeyi ne yaptım? Allah Azze ve Celle'den istenir diyor. Başka bir hadiste peygamberimiz diyor ki ölen bir insan, <gülüyor> yani cennete, ile cenneti göre Rabbinin mükafatını gören bir insan asla geri dönmek istemez. Yani gördüğünden dolayı hani bir kere cenneti görmüş geri dönmek istemez. Sadece diyor şehir tekrardan geri dönmek ister, tekrardan öldürülmek ister, tekrardan o nimetleri yapmak ister. Ama Allah Azze ve Celle ne demiştir? Ben ezeri kitabında yazdım ki ölüler bir daha dünya ne yapmayacaktır? Ölüler bir daha dünya tekrardan geri dönmeyecektir. Şehit Allah katında görmüş olduğu ecirden dolayı ne yapıyor? Tekrardan dönmeyi, tekrardan dönmeyi istiyor. Cennetlik olsa dahi, cenneti görse dahi tekrar tekrar öldürülüp, diriltilip ecre almak istiyor. Ondan dolayı nedir? Bu amel yani cihaz ameli, diğer amellerin içerisinde en üstün olan ameldir. İslam'ın zirvesidir ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de iman edip, icret edip cihaz edenlerin Allah katında en büyük dereceye sahip olduklarını ne yapmıştır? Bize bildirmiştir. Bunların neslini anlattığımızda burayı uzun uzun tekrardan sadece bir özet olsun diye anlatsın. Ama ne vardır burada? Bunlar içinde yani insanın bu ecilleri alabilmesi için ne olması lazımdır? amelinde ihlasın olması şarttır. Yoksa eğer amelinde ihlas yoksa bu ne olur cehennemin kendisiyle yakıldığı şehitlerden olur. Eğer Allah için savaşmamışsa veya ameli sünnete uygun değilse, ihlaslı da olsa gene bu adam ne olmaz? Gene bu adam şehit olmaz. Yaptığının ismi de cihat olmaz. Nasıl mesela sünnete uygun olmaz? Adam ihlaslıdır ama vatan için savaşır. Adam ihlaslıdır ama kavmiyeçilik için savaşır. Adam ihlaslıdır ama mal için savaşır. Sadece. Sadece mal için savaşır. Bu adam için ne olmaz? Bu adam için cihat olmaz. Cihadın cihad olabilmesi için bir, ihlas olması lazımdır. Allah için olması lazımdır. İki, Rasulün uğruna savaştığı şeyler için savaşması lazımdır. Sünnete uygun olması lazımdır ki kişi yapmış olduğu cihattan ecirini alabilsin. Okuyalım. Sen de bunu oku sabah bu adı Bu hurayda Rabbi anh Resulullah sallallahu aleyhi ve kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse kendisinin 70 mina bağışlanır. Diyelim oğlum. Ebu evvâruye Rabbi anh sallallahu aleyhi sellem kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orudunu tutarsa kendisinin geçmiş mina bağışlanır. Buyurdu. Şimdi bu iki tane hadiste söylediklerimizin aynısı, 30. hadiste söylediklerimizin aynısı geçerli. Yani nasıl Kadir Gecesi'nde Allah Azze ve Celle böyle bir vaatte bulunmuşsa, aynı şekilde Ramazan orucunu da aynı niyetle riya yapmadan tutan bir insanın da geçmiş günahlarının bağışlayacağını, aynı şekilde Ramazan'da ibadet eden bir insanın da e, orucun dışında normal ibadetleri yapan, ihya eden bir insanın da Ramazan'ı Allah Azze bize onun geçmiş günahlarını bağışlayacağını ne yapıyor? Bize vaat ediyor. Zaten biliyorsunuz İslam'da Ramazan ayının diğer aylara neyi vardır? Diğer aylara fazileti vardır. Birincisi nedir? Birinci fazileti Kadir gecesi kendi içinde olduğundan dolayı Ramazan ayı diğer aylara üstündür. İkincisi Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildiğinden dolayı Ramazan ayı nedir? Ramazan ayı diğer aylara göre daha üstündür. Üçüncüsü Ramazan ayında şeytanlar bağlandığı için cennet kapıları açıldığı için Allah Azze ve Celle rahmetini indirdiği için nedir? Ve günahların af bulunduğu ise Ramazan ayında, Ramazan ayı diğer aylara üstündür. İşte kim bu ayda eğer gerçekten e, ihlasla, ecrini Allah'tan bekleyerek amel yaparsa, ister olup ister başka amel, bu adamın geçmiş günahlarının bağışlanacağını Allah Azze ve Celle vaat etmiştir. Okuyalım, okuyalım. okuyalım. Bu Hureyye radiyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din kolaylıktır. Dinde aşırı gidip de dinin aziz bırakmadığı hiçbir kimse yoktur. Orta yolu, yolu olunuz, aşırı gitmeyiniz, müjde ile sevininiz. Sabah akşam biraz da gecenin sonunda yardım isteyiniz buyurmuştur. Biz bu hadide açıklamıştık herhalde öyle değil mi? Bu metneyi açıklamamış mı? Açıklamıştık. Nasıl? Mevnul Şehri'de kırk anı. Bukhade'de açmamış mı? Yok. Ben açmadığımı hatırlıyorum. Müsahî Müslüm'de mi Bu halde yok. Allah Allah. Bak var mı? Birinci <gülüyor> <de> ne diyor? <gülüyor> Ey Allah Resulü, Allah Allah'a karşısında en takvalı en iyi olanız benim. <gülüyor> Demişiz orada açıklamışız. Peygamberimizin <gülüyor> amel yaptığı yerde açmamış. Şimdi bu hadis şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinin kolaylık olduğunu söylüyor. Öyle mi? Dinin amellerinde bir Müslümanın aşırıya gidip de kendisini aciz bırakmaması gerektiğini bize öğretiyor. Biz hatırlıyorsanız demiştik ki normalde İslam dini bizden amel yapmamızı ve Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olmamızı ister. Fakat her insanın takatı bir değildir. Her insan aynı oranda ne yapamaz? Her insan aynı oranda amel yapamaz. Ondan dolayı demiştik Peygamber'in bu nebevi nasihatine kulak verip her insan önce kendi nefsini ve tatını belirlemelidir. Yani benim gücüm nedir? Ben ne kadar amel yapabilirim demelidir ve bu doğrultuda ne yapmalıdır? Bu doğrultuda kendisine amel etmelidir. Yoksa demiştik gücü yetmediği halde dinde aşırı giden hiç kimse yoktur ki mutlaka din ona ne yapmıştır? Mutlaka din ona garebe çalmıştır. Altından kalkamamıştır. Ve şunu da söylemişti hatırlıyorsanız. Demişti ki Peygamber Efendimizden selam diyor ki orta yolda olun. Aşırıya gitmeyin. Ve yolcu örnek veriyor kalk yani Peygamberimiz. Gündüzün bazı vakitlerinde ve sabah sabahın bazı vakitlerinde ve akşamın bazı vakitlerinde yardım alaraktan ibadet ediniz diyor. Amel yapınız. Şimdi buradaki bağlantı <gülüyor> nedir? Bağlantı şudur. Peygamberimiz amel yapan insanı yolcuya benzetiyor. Yolcunun en şey olduğu vakit hangisidir? Yolcunun en canlı olduğu vakit hangisidir? Sabah vaktidir. Yani öğleye kadardır güneş, tap kısımlaşmalarıdır. Ve gecenin son vakitleridir. Tabi eskiden insanlar tıtrata göre yaşadıklarından dolayı eskiden böyleydi. Şimdi böyle değil. Eskiden yatsın avalını kılıp uyuyordu insanlar. Gecenin son işte birinde kalkıyorlardı. O vakit insan en değişik olduğu vakittir. Sabah ve gecenin sonunda ve bir de gecenin ortasında bir vakit kişinin neyidir? Yolcunun en güçlü olduğu vakittir. Bu zamanda yol katederse ederse daha çok yol kateder. eder. Fakat bu vakitlerde yatarsa adam, güneşin tam tepesindeki vakitte yol kat etmeye kalkarsa, adam ne yapar? Hiçbir tarafa gidemez, yok kat edemez. Ondan dolayı amel yapan adam da böyledir. Vücudunun, bedeninin en rahat olduğu, en canlı olduğu vakitleri seçmelidir ki, bu amel ne olabilsin? Bu amel devamlı olabilsin. Yoksa bir de demiştik ki bunun yanında, yani ameller için, vakit seçmenin yanında, bir amel sürekli yapılmaktansa, çok çok yapmaktansa, bir amelin az da olsa sürekli olmasına dikkat etmemiz lazımdır demiştik. Çünkü insan olmanın bir fıtratı vardır. Öyle değil mi? Peygamberimiz Hanzalaya ne diyor? Saaten fesaaten. Yani bir saat Allah'a bir saat kendi bedenine ayıracaksın diyor. Hani Hanzalaya diyor ya Resulallah biz senin yanındayken sanki böyle meleklerle musafaha eder gibiyden. O kadar ahiret değişeceğiz ki sürekli ahireti düşünüyoruz. Fakat senin yanından ayrıldığımız zaman... Ele gittiğimizde dünya, mal, çoluk çoluğa dalıyoruz diyor. Ben münafık mu düşünüyorum diyor. Peygamberimiz ne diyor? Bunun nifak olmadığını söylüyor. İnsanın da buna ihtiyacı olduğunu söylüyor. İnsanın bedeninin, ruhunun, aklının dinlemeye ihtiyacı olduğunu söylüyor Peygamber Aleyhisselatü e Vesselam. Ondan dolayı amel yaparken az amel yapın demek değildir bu hadiste. Yanlış anlamamaklardır. Bu hadislerden katıd şudur. Kişi kendini hepsini tanıyacak. Bir, benim gücüm nedir? Önce bunu belirleyecek. İki, nefsinin en canlı olduğu vakitleri kişi belirleyecek. Ben hangi vakitlerde daha çok amel yapmaya müsaitim diyecek. Ve bu vakitlerde ne yapacak? Amel yapacak. Sürekli yapayım, yapayım, yapayım, yapayım demeyecek. Çünkü haftalık vardır, yaşlılık vardır, insanın önünde farklı günler vardır, insanın işini, insanın daha çok meşgul etmesi vardır. Amelleri bir düzene oturtacak insan. Ki ileride de gelecek peygamberimiz ne diyor? Ee, Allah'a en sevimli olan din, arza olsa nedir Devamlı olmalıdır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı çok şey yapıp bıkmaktansa veya bir şeyler araya girdiğinde terk edip bırakmaktansa ne yapmak lazım? Özel vakitlerde özel amelleri sürekli yapmaya lazım. Hatta hatırlıyorsanız demiş ki biz mesela ne yaparız? Ee, bir gün hocanın dersine gideriz, gaza geliriz bir gece takarız gece namazı kılarız ondan sonra 5 sene bir daha gece namazı kılmayız. Bir hocanın dersine gideriz bir gaza geliriz Haftanın 2-3 günü bir oraya şey yap, bir hafta boyunca bir gün oruç tutarız, bir gün oruç tutmayız. Ondan sonra bir daha 5 sene sünnet orucu falan tutmayız. Böyle yapmamak lazım. Oruç tutmak istiyorsak, pazartesi, perşembe tutarız. Bir gün oruç tutup, bir gün tutmamak El-Fabai'nin harcı değildir. Davud'un orucudur bu yani. Veya aydan 3 gün tutarız, icri 13-14-15. günlerde ne yaparız? Oruç tutarız. Nefsi dinlendire de dinlendire ne yapacağız? İbadet yapacağız. E demek ki buna muhalefet eden bazı sahabeler vardır. Mesela kim? Abdullah İbni Amr İbni Ak. Öyle değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Ayda bir defa Kur'an-ı Kerim'i hasmetiyordu. Yok ya Resulullah diyordu ben daha az zamanda yapacağım. İyi. 20 günde yap. Yok. İyi tam bir haftada bir yap. Yok. E 3 günde bir yap. Yok. Peygamber Efendimiz ne diyor? 3 günden aşağı Kur'an'ı hasmetme. Adam gençken yapıyor. Yaşlandığı ne diyor? Keşke Resulullah'ı dinletseydim diyor. Çünkü 3 günde bir Kur'an-ı Kerim'in yaşlı bir adamı hasmetmesi zordur. Göz gitmiş... Adam doğu düzgün görmüyor, adam yerinde duramıyor, sürekli uyuyor. Aramızda yaşlılar bilirler yaşlılık durumunu. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Vücudu dinlendire dinlendire amel yapmak lazım. Aynı şekilde bu sahabeden başka bir rivayette oruçla ilgili. Her gün oruç tutacağım ben diyor. Resulullah diyor ki, yani haftada iki, iki, yok. E tamam üç tut. Yani ayın içerisinde üç gün tut. Yok o da olmaz. E tamam diyor sayın amelinde iki gün ye, bir gün tut. O da olmaz. İyi e, tamam bir gün ye, bir gün tut davulun orucunu tut, bu daha kaydılır. Adna ona da razı olmuyor. Yani o da az diyor da, işte artık mecburiyetten Peygamberimiz daha fazla yapmadığınce öyle yapıyor. Ama yaşlandığı zaman ne diyor? Ah diyor, keşke <gülüyor> Resulullah'ı dinleyip onun vermiş olduğu ruhsatı almış olsa. E bir defa söz vermiş böyle yapacağım diye. Adam ne oluyor? Mecbur kalıyor. Nederi natihatlere tek bu meseleleri değil. Hangi meselede olursa olsun kulak vermeyen her adam böyle kusurana uğramak zorundadır. Yani Kulak vermezse bir insan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatlerine veya öğütlerine o insan mutlaka bir gün olur? Pişman olur. Ondan dolayı ne diyoruz? Bu hadislerden amel yapmayın anlaşılmaz. Bu hadislerden Allah'a daha güzel, daha devamlı, sürekli olan amelleri yapın manası çıkar. Yoksa bazıların anladığı gibi işte din kolaylıktır. Hiçbir şey yapmasan da olur. İşte e, ne kolayını buldu sonra yapış falan. Bu hadislerden bu sonuç ne olmaz? Bu hadislerden bu sonuç çıkmaz. Bunu anlattığımız için tekrar o hadisleri anlatmaya özür yok. Bunu 20. hadiste anlatmıştım. Çünkü ben yazmışım kenarına, yazdığınız tarafta anlatmışım demek. Yani işaret koymuşum anlattığıma sayesinde. Okuyalım mı, eder mi? Okuyalım mı? Hı? Bir tane daha hadis okuyalım mı, yeter? da sen okumun ver. 37 Berrâbâd'ı Allah'ım anlatır Asrı dayılamazı Allah'u aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiğinde Ensar'dan Dedelerinin veya dayılarına Emre Kendisi Kudüs tarafına yarayarak 16 ay 16 veya 17 ay namaz kıldı Kübrenin Kabe'ye doğru çevirmesine Arduruyordu Kıldığı ilk namaz ise 2 namazı olmuştur Kendisiyle beraber bir kısım kim, kimseler de namaz kıldı. Yanında namaz kılanlardan birisi oradan ayrıldı. Bu peygamberin mescidine uğradı. Mescidtekiler bu sırada namaz kılıyorlardı. Onları Onlara Allah'ın şahit tutarım ki Resulullah ile birlikte Mekke'ye doğru namaz kıldım dedi. Demar hemen namaza Kabe, Kabe tarafına döndü. Önceleri hası peygamada Sallallahu Sallam'ın Kudüs tarafına dönüştü namaz kılması, Yahudi ve Aleyhisselamları memnun ediyordu. Cenab-ı Hak tarafına dönünce, Kudüs ve Aleyhisselam'a Şimdi bu hadis-i şerifte hepinizin bildiği gibi bu kıblenin değişme meselesi var. Olay şöyle, e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk başta namaz kıldığı zaman Kudüs'e doğru namaz kılıyordu, Beyt-i Maktis'e doğru namaz kılıyordu Peygamberimiz. Tabi bu da Yahudilerin çok hoşuna gidiyordu. Peygamberimizin onların kendilerine atfettikleri bir eve doğru namaz kılması Yahudilerin çok hoşuna gidiyordu. Peygamberimiz de açıktan istemese de sürekli içinden şey istiyordu. Yani Allah Azze ve Celle'nin kıbleyi Kabe yapmasını istiyordu. Zaten Allah Azze ve Celle de söylüyorum bunu. Allah senin dileğini yerine getirdi diye. Hem ne kadar açıktan söylemese de içinden kıblenin Kabe olmasını istiyordu. Tabi 16-17 ay Medine'ye icret ettikten sonra yine Beyt-i doğru namaz kıldılar. Namaz kıldıktan sonra Allah Azze ve Celle ne yaptı? Ayetini indirdi. Sen de nerede olursan, onlar da nerede olsunlar, yüzlerinin nereye dönsünler? Kabe'ye dönsünler diye. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde e, kıblenin Kabe olduğunu Müslümanlara bildirdi. İşte bu olay gerçekleştiğinde şimdi ayet Medine'ne indiği için diğer yerlerdeki Müslümanların haberleri yok. Şeye doğru kılıyorlar yine. Beyt-i Mahzide'ye doğru namaz kılıyorlar. İşte bu sahabe geliyor Kuba mescidine, diğer mescide. Allah'a şahit uzarım ki diyor, ben peygamberimizin Kabe'ye yönelerek namaz kıldığını gördüm diyor. Ve insanlar namazdayken oldukları yerden ne yapıyorlar? Kabe'ye doğru dönüyorlar. Yani namazın içindeyken hepsi kıbleye doğru. Namaz kılı şeye, Beyt-i e doğru namaz kılarken oldukları yerden ne yapıyorlar? Oldukları yerde geri dönüyorlar. Zaten biliyorsunuz Beyt-i Maktis Kabe birbirine tam karşılıklı. Yani böyle tam birbirinden karşı şekilde Doğal nasıl dönmüş oluyor? Şöyle tam bir dönüşe dönmüş oluyorlar. Yüzlerle bu tarafa. Kabe'ye doğru çeviriyorlar. Şimdi burada arkadaşlar bazı noktalar var. Yani bunlardan birincisi bu noktalardan birincisi şudur. Allah derecede niye kıbleyi değiştirdi? Yani kıblede insanlar Kabe'ye Beyt-i e doğru yönelirken Allah niye Kabe'ye doğru dönmelerini istedi? Şimdi normalde doğuda batıda Allah'ın değil midir? velillahil Doğu da batıda Allah'ındır diyor Allah. Hangi tarafa dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Allah'ın yüzü aradır diyor ee, Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin kıbleyi değiştirilmesindeki sebep nedir? Kim Allah'ın hükmüne boyun eğip rıza gösterecek, aklı almasa da, kim de ayaklarının üzerine gerisin geriye dönecek, bu belli olsun diyedir Bu aynı zamanda peygamberini memnun etmek. Allah ne diyor? Bizim bu kıbleyi çevirmemizdeki sebep, Sabit kalanlarla ayaklarının üzerine gerisin geriye dönenler açığa çıksın diye diyor Allah azze ve vele. Bu birinci nokta. Onun için Allah inna Allahu aqibu ya inna Allahu yaqumu la aqibali hukmi. Allah istediği gibi hüküm verir. Kimse Allah'ın isminde Allah ne yapamaz Yargılayamaz. Ne diyor Allah azze ve vele? La yus elu amna yat alu wahum Allah yaptıklarından sorulma, soruya çekilmez. İnsanlar yaptıklarından soruya Ondan dolayı bak bu meselede diyelim Allah hikmetini bildirmiş. Allah'ın hikmetini bize bildirmediği meselelerde de Müslümana düşen nedir? Müslümana düşen teslim olmaktır. Rabbim bunu böyle takdir etmişse mutlaka bunda bir hayır vardır demesi lazım ve buna ne yapması lazım? Teslimiyet göstermesi lazım. İkinci nokta sünnet inkarcılarına bu hadis şerifte bir reddiye var. Nedir hadis şerifte ki diye Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda özellikle İslam dininden irtidar eden, kendini tevkide elini zanneden bazı yeni, yeni kılıflı müşrikler bunlar sünneti kabul etmiyorlar. Sünneti kabul etmemelerindeki sebep de nedir? Sünneti tabii ben bunu söylerken hani bunu işte niye bunlara müşrik dediniz e, derseniz bunu ben kafamdan söylemiyorum. İmam Azuri icman akıl ediyor. İmam Suyuti icman akıl ediyor. İbni Hazm icman akıl ediyor. Yani sünneti inkar edenlerin kafir olacağına dair icman akıl bu alimler. Bazı insanlar diyorlar ki sünnet bize yetişmez. Böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de ne bulursak bize ne yapar? Kur'an-ı Kerim'de ne bulursak bize yeter. Bizim sünnete ihtiyacımız yoktur diyorlar. Ve sünnet yeni bir hüküm getiremez diyorlar. Kur'an'da ne varsa o. Biz sünnetten ne yapmayız? Sünnetten hüküm almayız diyorlar. Şimdi bu adamlara savacaksın. Diyeceksin ki Allah ayet-i diyor ki biz kıbleyi değiştirdik. Öyle değil mi? Kıble şeye doğruyken Kıble, Beyt-i Maktis'e doğruyken Kıble-i Kabe'ye yönlendirdik diyor. Peki Kıble'nin önceden Beyt-i Maktis olduğu Kur'an'ın neresinde geçiyor? Bir yerinde geçiyor mu Kur'an'ın önceden Beyt-i Maktis olduğuna dair? Hiçbir yerinde geçmiyor. Öyle değil mi? O zaman Kıble'nin Beyt-i Maktis olduğu kim belirlemiştir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belirlemiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnet olarak tek başına teşri merkezidir Peygamberimiz. Allah Azze ve Celle ona ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle ona bu yetki vermiştir. Peygamberimiz de ne yapar? Hüküm verirse Kur'an'da olmayan hükümleri ziyaretten getirebilir. Yanlış hüküm getirirse Allah Azze ve Celle onu uyarır. Doğru hüküm getirirse zaten nedir? Doğru hüküm getirirse onun konuştuğu, onun yaptığı vahiyden başka ne değildir? Vahiyden başka bir şey değildir. Bak tekrar söylüyorum. Burada ince bir nokta var. Çünkü bunlar diyorlar ki peygamberimiz. Kur'an'da ne varsa bize o yeter. Kur'an'da biz bir şey bulmadık mı bu bize ne yapmaz? Bu bize yetmez. İyi diyoruz biz de. Kur'an içerisinde Allah Azze ve Celle Kıble'nin önceden başka tarafı olduğunu daha sonradan Kıble'yi şeye gönderdiğini açıklıyor. Kabe'ye gönderdiğini açıklıyor. Peki önceden Kıble'nin Kabe olmadığını veya Beyt-i Masbise doğru yönelmelerini gerektiğini hiçbir ayet söylemiş mi? Hiçbir ayet söylememiş. O zaman ne yapmıştır bunu? Peygamberimiz söylemiştir. Tabi bu akıllar bunun yanında şey diyorlar. Peygamberimiz Kur'an'ın içinde olandan başkasını söylemez. Kur'an'da ne gelmişse Peygamber insanlara onu söyler. Ondan başkasını ne yapmaz? Ondan başkasını söylemez. Bu hadis-i neyi gösterir? Bu hadis-i Peygamberin Kur'an'da olmayanları da belirttiğini her şeyin Kur'an'da olmadığını Kur'an ve sünnetin bu noktada müşterek olduğunu ne yapar? Bir de gösterir ki Allah Resulüne diyor Ela inni maa. Dikkat ediniz diyor ben Kitap ve kitabın bir mislini de bana verildi diyor Peygamberimiz. Kitabın misli nedir? Kitabın misli sünnettir. Ve ne diyor Peygamberimiz? neredeyse diyor, parmı tok, kendi şeyine yaslanmış bir adam çıkacak diyor. Diyecek ki Allah'ın kitabında ne bulduysa bize o yeter. Ondan neyi helal bulduysa helal, neyi haram bulduysa haram sayarız der. Yani Resulün sünnetini ne yapmaz? Resulün sünnetini kabul etmez diyor Peygamberimiz. Dikkat ediniz. Allah Rasulü haram kıldığı, Allah Teala'sının haram kıldığı, Allah'ın haram kıldığının ayrısıdır diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yine bu burada yani bu şeyde bu hadis şeritler ne vardır? Bu hadis şerhinde şuna delil vardır. Onu da söyleriz. Haber ahad hüccettir. Peki haber ahad ne demektir? Şimdi e, bazıları hadisleri iki kısma ayırırlar. Derler ki müdevver hadisler vardır. Bir de ahad olan hadisler vardır. Mütevatil ne demektir? Çok kişinin rivayet etmiş olduğu hadis demektir. Yani yalan üzerine toplanmaları mümkün olmayan insanların ve her tabakada, senedin her tabakasında bu kadar çok olacak olan insanın hisse dayalı bir bilgiyi haber vermesidir demişler. Yani mesela diyelim ki bir rivayeti bizim kabul edebilmemiz için bir 40-30 kişinin rivayet etmesi lazım. Veya bir 25-30 kişinin aynı şeyi, aynı sahabenin bize haber vermesi lazım ki bu hadis ne olsun? mütevasil olsun. demişler bu hadisler ücrettir demişler. Yani akide meselelerinde de fıkıh meselelerinde de yani onlar akide ve diyorlar tabii. Akide de fıkıhta da bu hadisler ücrettir diyorlar. Yani bunlarla amel etmek gerekir diyorlar. Bir de kadar ahad vardır diyorlar. Yani sahip de olsa naklelerden güvenilir de olsa fakat nedir böyle 25-30 kişinin rivayet etmediği az kişinin, bir on kişinin veyahut da 7-8 kişinin veyahut da 4-5 kişinin Rivayet etmiş olduğu hadisler. Bunlar da nedir diyorlar? Haber ahattır diyorlar. Bunlar akilede hüccettir diyorlar. E, Bunlar ücret değildir diyorlar. Delil olmaz da diyorlar. Bunlar nerede delildir? Fıkkınsa delil olur diyorlar. Tabi bunu kim söylüyor? Bunu Cumhur söylüyor. Muhtezile bunu kabul etmiyor. Peki biz ne diyoruz? Biz diyoruz hadislerin mütevâti ve ahatt diye ayrılmasının atlığı yoktur İslam'da. Bu sonradan çıkarılmış olan bir bidattir. Bunun hiçbir dayananı da yoktur. İslam'da şeriatta bunun hiçbir dayananı da nedir yoktur. İnsanlar anlatsınlar diye, tanımlaşsın diye, ayrım yaparsak bu olur. Yani hani karşıdaki talebeyi ezberlettirmek için veyahut da anlatsın diye böyle bir ayrım yaparsak bu olur. Ama ayrım yaptıktan sonra şurası burada geçer, burası burada geçmez diye bir bidata gideceksek eğer bu olmaz? Bunun aslı İslam'da yoktur. Sahabe de böyle bir ayrım yapmamıştır. Nakil, Peygamberimizden sahih olduğumuz zaman anında ne yapmışlardır? Kabul etmişlerdir ve bununla amel etmişlerdir. İster itikatta olsun, ister olsun, ister hükümde olsun fark etmez. İster fıkıhta olsun. Bir haber eğer sahihse, Resulullah ve vesselam'dan bize sahih bir yolla gelmişse kaç kişi rivayet ediyorsa etsin. Ümmet bu rivayeti kabul etmişse eğer bu bizim için itikatta da hüccettir. Fıkıhta da nedir? Bu bizim fıkısta da ücvettir. Yoksa böyle bir ayrım yoktur. Tekrar söylüyorum. Eğer mütevatil ve ahad diye yapılan ayrım sadece talebeler anlasın veya insanlar anlasın diye ise bunda bir sorun yoktur. Istilahlarda sorun olmaz. Istilahların farklılaşmasında sorun olmaz. Ama eğer diyelim bu yok şu uşuk şekil olan hadisler dinin burasında geçerlidir. Bu şekil olanlar dinin burasında geçerli değildir diye. Bir bidatı desteklemek içinse o zaman bu ayrım nedir? Bu ayrım Peygamberin ve onun sahabesinin menhecine ve metoduna aykırıdır. Bir hadis sahiptse ve ümmet bu hadisi kabul etmişse, ister ahad olsun, ister mütabatir olsun, fark etmez. Dinin her alanında, itikatta da, ahkamda da onunla ne yapılır, onunla amel edilebilir. Zaten ee, cumhur mesela şey diyorlar ya, haber ee, ahad kısta veya ahkamda geçerlidir, fakat itikatta geçerli değildir. Şimdi bunlara gene bir soru yöneltmek lazım. Demek demek lazım ki bunlara. Fıkıhsa hüccet olduğunu kim söyledi? İtikatta hüccet olmadığını kim söyledi? Madem fıkıhsa hüccet olduğunu kabul etsin, itikatta hüccet olmadığını hangi delilden çıkardınız? Yani eğer deliller peygamberden gelen haberin e, fıkıhsa kabul edileceğini belirtiyorsa, itikata kabul edilmeyeceğini hangi delil belirtmiştir? Böyle bir şey nedir İslamlarda olmadığından dolayı da peşinde birçok soru getirmiştir ve cevapsız soru aynı zamanda getirmiştir. Onun için biz ne diyoruz? Onun için biz diyoruz ki e, İslam'da, e, dinde amel noktasında hadisin mütevatil ve ahad diye ayrılmasına lüzum yoktur. Sadece mütevatil der ki biraz daha kuvvetli, kuvvetlidir. Ama amel noktasında ikisi de, de de amel edilir. Ve aynı zamanda burada ne vardır arkadaşlar? E, Neshi inkar edenlere de aynı zamanda bu hadis-i şerifte ve bu kıssada bir itiraz vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Önceden var olan bir uygulamayı ayet-i kerimeyle ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. Yani Kuran-ı Kerim sünnetin belirlemiş olduğu bir şeyi ortadan kaldırmıştır. Aynısı da ne olabilir? Aynısı daha sonraki dönemlerde de olabilir. Allah Azze ve Celle dilediği hükmü dilediği zamanda, dilediği şekilde indirir. Dilediği zaman, dilediği şekilde de ne yapar? Dilediği şekilde de kaldırır. Niye? Amma ve O yaptıklarından soruya çekilmez, soruya çekilmez. Sadece insanlar ne yaparlar? Sadece insanlar soruya çekilirler. Bu kadar yeter. <gülüyor>